Bismillah Elhamdülillahi ve's-salatu ve's-selamu ala Rasulillah. Bab 11. dersin 3. kısmı. 2. başlık: Verade dersi. Derste varit oldu. Ne? Lev araftu enneke tati ila baladi le'estakbeluke fil-metar. <gülüyor> Derste geçen cümle şudur: Şayet senin beldeme, memleketime geldiğini bilseydim seni havalanda karşılardım cümlesi. Bu cümledeki lev harf imtinain limtinain. Bu cümledeki lev imtina için imtina harfidir. Olumsuzluk için olumsuzluk harfidir yani. İmtina etme sakınmak demek zaten bizim dilimizde var. Ve tufidu selese umurin ve şu üç şeyi ifade eder. Yani bu harf şu üç şeyi ihtiva eder, ifade eder. Birincisi şartı yetiyor Şart edattır, şartiye ifade eder. Ortada bir şart söz konusudur. Hani bizim dilimizde de var ya, sase ederiz. Şayet deriz. Evet. Bunun gibi. İkincisi takyudu şartı yeti biz zamanil madi. Şartiyenin mazi zamana kayıtlanmasını ifade eder. Mazi zamana. Yani şöyle yaparsan şöyle olur değil. Şöyle yapsaydın şöyle olurdu. Şimdi maziye kayıtlar. Üçüncüsü üstte el-i'mtina olumsuzluk yani. Üçüncüsü üstte olumsuzluk. Evet. Örneği de söyleyelim üzerine konuşalım. Nehu, levic tehette ve necahte. Şayet içtihad etsen, çalışsaydın ne necahte? Başarırdın. Şişt. Mâ nâhû lem tectehid felem tenca. Çalışmadın, başarılı olamadın. Şişt. Evet. Lev şart edattır. Lev'e e, cezmetmeyen şart edat denir. Şart edatlarının cezmedenleri, yani kendisinden sonra gelen fiili cezmedenleri var, cezmetmeyenleri var lev, cezmetmeyen şart edatlarından. Evet. Üç tane şeyi ihtiva ederdik. Birincisi şart ihtiva şartiye Şartiye'yi. Yani bir şart edattır. İkincisi, şartiye, şartlık olayı mazi zamana kayıtladır. Mesela in de şart edattır. İn şart edattır. İn maziye e, kayıtlamaz. Muzaliye geniş zamana kayıtladır ama lev sadece maziye yani geçmişte olmuş bitmiş bir şey şunu şöyle yapsan şöyle olurdu demek yani hem şart hem de şartın cevabı geçmişe <gülüyor> ait ve geri dönüşü olmayacak şeyler için bundan dolayı zaten Resulullah s.a.v lev demeyin der şayet keşke şöyle şayet. olsaydı şayet <gülüyor> bu yasaklanmıştır çünkü olmuş bitmiştir şu şöyle olsa böyle olurdu yok bitti o kader gereği yaşandı işte lev bu işe yarar. Geçmişte olmuş bitmiş bir şeye şayet şöyle yapsaydın öyle olmazdı veya şöyle yapsaydın şöyle olurdu demek. Evet, demek ki lev cezmetmeyen şart edatı. İkincisi içinde bulunduğu cümledeki fiillerin e, genelde maziyi olur zaten de muzariyi biliyorsa manası maziye döner. Muzariyi biliyorsa manası maziyi olarak tercüme edilir, kullanılır. Üçüncüsü de, olumsuzluktur. Yani Şöyle olsaydı, şöyle olurdu. Ama bir olumsuz anlatıcılar. Örnekten anlaşılıyor. Şayet çalışsaydın, başarırdın. Bu ne demek? Bu kime söylenir? Bu söz? Başarılı olamayan birisine söylenir, değil mi? Şayet çalışsaydın, başarılı olurdun. Kime söylenir? Geçmişte başaramamış, başarmamış, başarısız olmuş. Bu kimseye söylenir? Şayet çalışsaydın, başarılı olurdun. Ama geleceksin kullanacaksak in kullanır. Şayet çalışırsan başarırsın. O zaman in kullanacak. Geçmiş isim için lev kullanılır. dönmüş olmuyor. Heh. Olmuş bitmiş artık telafisi mümkün olmayan için lev kullanılır. Lev şart edatı ondan sonra gelen ilk fiil şart fiilidir. Devamında gelen ise şartın cevabıdır. O L'yi ben söylemeyeyim. Şimdi aşağıda söylüyor zaten. Ondan sonra söyleyeyim. Evet, ilk fiil şart fiil. ikincisi şartın cevabıdır. Şart edatı, şart fiili, şartın cevabı Üç tane kısım var. Ya. Evet, yakterinu cevabu hel musbetu bil lami Musbet cevabı, olumlu cevabı la ile iktiran eder, bitişir. Hani le de dedi ya, oradaki le'yi kasteder. Lama bitişir. Vela la yakterinu biha cevabu hel ve onun cevabı menfi cevabı mı? Olum müsbet değil de menfi cevabı lemab, ihtira etmez, birleşmez. Yecuz aksuhu ve hada galilun. Bunun aksi de caizdir ama bu azdır. Galip olarak bizim karşımıza şart edatının cevabı olumluysa başına le eklenmiş olarak gelir. Cevap olumsuzsa bu durumda da le'siz gelir. Yalın gelir yani. Birkaç tane örnek yapalım. Nahvu: Lev semitu qissatehu lebekeite. Şayet onun kıssasını, hikayesini işitseydin, dinleseydin ağlardın. Olumlu geldi. Ağlamazdın diye gelse, şey olumsuz olacak. Evet. İşte örneğe geliyor. Galen müderrisu li hamidin. Müderris Hamide dedi ki: Lev te emsi Ma şekevtuke ilen müdiri. Şayet dün gelseydin, hazır olsaydın, seni müdüre şikayet etmezdim. Olumsuz geldi. Şart edatı lev. Hadarte. Şart fiili. Ma tuke Şartın cevabı. Olumsuz olduğu için ma ile başına lam gelmedi. Lam, ma ihtiran etmedi, birleşmedi. Ama olumlu olduğu zaman Şartın cevabının başına lamun gelmesi ağalip olan galip olandır. Mane olarak düşünme fiilin kendisini düşün. Yani ağlamak, ölmek, gitmek, gelmek. Bunlar ağlamamak, gitmemek, gelmemek olursa olumsuz. Temelil <gülüyor> emsiletel atiyete li lev lev için gelen misalleri düşün. Evet birinci cümle bu hada tamun fasidun bu fasit bozuk bir yemektir. Le ekeluhun nasu le Şayet insanlar onu yeseydi, hastalanırlardı, hasta olurlardı. İkinci cümle, sizdeki dördüncü cümle herhalde. Lev ra le raite zakel manzara le Şayet o manzaraya baksaydın, ağlardın lev araftu ennel ihtibareli yevme ma teahkartu. Burada olumsuz geldi. Yolculuğun bugün olduğunu bilseydim, geç kalmazdım. Siz de öyle. Yolculuğun bugün olduğunu bilseydim, geç kalmazdım. Bendek ise şayet imtihanın bugün olduğunu bilseydim, ma teahkartu, geç kalmazdım. Ma teahkartu şeklinde olumsuz için şartın cevabının başına lem gelmedi. Lemam ihtilan etmedi ama diğer ilk ikisinde olumlu olduğu için filler meridu ve bekeytte leyninden temarinu alıştırmalar bu kısımla ilgili sorular var sonra arada bir tane daha ekleme yapacak ondan sonra onunla ilgili sorular olacak edhil lev alel cümellatiyeti ve gayr ma yelzemu lev'i gelen cümlelere girdir ve lazım olan lüzumlu olan şeyi değiştir İki veya üç cümleyi beraber yapalım. Birinci cümle darabeni zaker veledu cümlenin ilk kısmı darab tuhu ikinci kısmı. Bu cümlenin başına lev'i dahil edersek nasıl olur? Lev darabeni zaker veledu le darab tuhu. Olumlu olduğu için lam ektrahetti birleşti. Şayet o çocuk bana vursaydı ben de ona vururdum. Ama ne o çocuk ona vurdu ne de o konuşan ona vurdu. Vursaydı o ona vuracaktı. İkinci kısmın ilk bölümü Araftu ennelmülerise musafirin ikinci kısmı ise ma citu. Yani öğretmenin müsaafir yani yolcu olduğunu bildim. Ma citu gelmedim. Bunun başına levdah desek lev araftu en namüderese misafirun. Macit. Macit. Yani öğretmenin yolcu olduğunu, misafir olduğunu bilseydim gelmezdim. Demek ki misafir olduğunu bilmiyordu ve geldi. 3 Tayahartu daqiqatayni fatetni tayaratun. 2 dakika geciktim. taire uçak benden kaçtı. Fatetni kaçıp gitme. Levi dahil edeceksiniz. Semiyote tilavete hadel gari'i bekeyte. Mukari'nin tilavetini dinledin bekeyte ağladın. Gara'tu hadih-i kıssate dahiktu kethiran. Bu kıssayı okudum çokça güldüm. Araftu ennehu yekezibu ma saattuhu. Onun yalan söylediğini bildim. Ona yardım etmedim. Cümlelerini lev ile bir ifade edeceğiz. Lev'in şart fiili ve şartın cevabı şeklinde tam bir cümle yapacağız. Zadet derecati bi nusfi derecetin necahdu bi takdiri mümtazin. Benim derecem yarım derece arttı, ziyadeleşti. mümtaz seçkin iyi bir takdir ile başardım. Cümlesini lev ile ifade edeceğiz. Şayet şöyle olsaydı şöyle olurdu. Ekmelin nağısı fîmâ yeliği gelen şeylerden nağısı noksanı kemaliyedir. Tamamla. Lev nokta nokta ma raseb te rasebe başarısı olmaktı. Şayet Eçtehete marasette, başarısız olmazdım, değil mi? Evet, gibi. Lev arafdu ennekte ettiği ilal medineti, şayet senin medineye geldiğini bilseydim, lestak bal tuke, filmetari, parçadan kopyalamak yapıştırdık. Başka bir şey de söyleyebiliriz. Üçüncü soru. Sadece şartın cevabı olacak kısım demiş. Le te diye. Siz e, levi ve şart e, fiilini koyacaksınız. Dördüncüsü de aynı şekilde. Le fatetna rekatun. Bir rekat bizi geçti. Yani bir rekat kaçırdık manasına. Şöyle şöyle olsaydı kaçırırdık diyeceksiniz. Orayı tamamlayıp tam bir cümle yapacaksınız. Edhil lev fî cümleteyni ala en yekûne cevabuha fil-ûlâ müsbeten ve fissaniyeti menfiyen. Levi iki cümleye girdir. Ancak onun cevabı ilkinde müsbet olması ikincisinde menfi olması üzere iki cümle. Demek ki iki cümle kuracağız. Bunlardan ikisine de Levi girdireceğiz. Ancak bu bir cümlelerden ilkinin cevabı müsbet olacak, olumlu olacak. İkincisi menfi, olumsuz olacak. Son bir e, izah kaide bölümü daha var. Min kablu, yubna gablu ve ba'du ale dammi iza kutia e, anil idafeti lafzan la manen. Min kablu parçalara gelmişti. Gablu ve ba'du kelimeleri damm üzere bina olur. Ne zaman? İza Lafzen, manen değil de mana olarak değil de lafzen, lafız olarak izafetten kutuya kesildiği zaman, kablu ve ba'du kelimeleri dam üzere bina olmuş. Dam üzere mebniy olmuş. Örnek gâle teâlâ lillâhil emru min kablu ve min ba'du mebni olduğu için sonu min onlara etkilemedi. İzafetten kesildiğinde ama izafetten kesilmediği zaman Yine emmur devam edecek. Er rum 4 ayet. Rum Suresi 4. ayet. Önceden ve sonradan emir Allah'a aittir. Ayetin manası. Lillahil emru min gablu ve min ba'du. Gabludan sonra muzafun ileyh kelime gelmedi ya izafetten kesilmesi bu. Ba'dudan sonra muzaffun gelmedi ya işte lafzenin izafetten kesilmesi bu. Hati mudari alef allatiyeti. Gelen fiillerin müzaresini getir. İstekbele, İntezara, Safera, Saade, Rahabe, Mekese, Lebise, Kesebe, Fate, Darra. Hati müfrede, Zuvarin ve şidadin. Zuvarın ve şidadun kelimelerinin müfredini getir. Hatı cema cirihin ve nefsin, cirihin ve nefsun kelimelerin cemisini getir. Hati zıttağı barın, barun kelimesinin zıttını getir. Edhxil kelimetin kelimenin mimmayeti fi cümletin mufidetin. Gelen şeylerden her kelimeyi faydalı bir cümle içine girdir. Xalın ciri hun istakbile darra saade fate